Ee, aslında e, bayram arefesinde ama gündemde çok buna karşın e, bir kısa özetleme yapmaya çalışacağız galiba. Evet. Çünkü e, mahkemeler, işte adalet kurultayları e, kanun hükmünde kararnameler e, yeni kanun hükmünde kararname neredeyse anayasa değişiklikleri, temel kanunlarda e, temel değişiklikler yaptı. Yani üç ay, altı ay, dokuz ay derken bir yıla yaklaşan olağanüstü hal döneminde 694. E, kanun hükmünde de çıkarak e, adeta anayasal düzenlemeler, e, temel yasalarda düzenlemeler getirdi. Bunları konuşmaya çalışacağız. Aynur Hanım önce kurultaydan mı söyleyelim? Bizim içimizde oraya giden bir Hani orada... Yani adalet kurultayı, adalet yürüyüşünden sonra, adalet ve vicdan e, nöbetinden sonra, evet. avukatların her perşembe çağlayan hadisindeki adalet nöbetinden sonra şimdi adalet kurultayı oldu. Yani nasıl bir amaç vardı bu kurultayda ve neler oldu böyle bir kısa bir bilgi sizden alalım. Evet, sistem hızla değiştiriliyor iktidar tarafından ve muhalifler tabii ki adalet yürüyüşünün gördüğü ilgiyle moral buldular. CHP'de bunun üzerine bir adalet temalı kurultay düzenlemekle bence iyi etti. Bayram öncesine gelmesi zordu tabii ki, ulaşmak zordu. Buna rağmen CHP'li belediyeler iyi organizasyon yapmışlar. Katılım iyiydi. 10-15 kişi beklenirken sabah sabah 45 bin kişi gelince ilk gün bir e, sıkıntı oldu belki ama sonrasında çalıştaylardaki verimli tartışmalarla amaca ulaşıldığını düşünüyorum. E, paneller vardı. Panellerin e, ana başlığı içinde alt başlıklardan oluşan çalıştaylar vardı. Ben sadece bir çalıştaya katıldım İlk gün öğleden sonra savunma hakkıyla ilgili. Dolayısıyla çok sınırlı bir bilgiye sahibim. Cepni yaptığını düşünüyorum sadece ee, bir kitap haline dönüştüğü zaman e, bu e, kurultayda çalıştaylarda ve panellerde dile getirilen eleştiriler ve öneriler e, iyi bir başvuru kaynağı olacağını. Ve e, muhalefetin çizgilerinin belirlenmesinde hukuk devletinin hukukun üstünlüğünün demokrasinin ve insan haklarının e, ülkemizde yeniden tesisi aldığı yaraların tedavisinde toplumun muhalif ve demokrat kesimin e, yapacağı katkıyı gösteren ana hatları e, mücadelenin ana hatlarını belirleyen iyi bir e, birikime e, bir araya gelmeye yol açtığını düşünüyorum ama şunu söylüyorum 4 gün izleyen arkadaşlarımız oldu. Onlardan birini, iki kişiyi biliyorum size önereceğim program arasında. Bir sonraki toplantıda değerlendirirsek hem CHP'nin ne yapmak istediğini hem de orada ola geleni değerlendiren, olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendiren ayrı bir çalışma yapmanın, program yapmanın daha yararlı olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Bugün işte Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili Perşembe günleri yapılan adalet nöbetinde e, CHP'li milletvekillerinden sanıyorum kurultaya kapatılan Barış Yarkadaş. O e, dedik işte bir de adalet anıtı yapıldı. Evet, evet. Ve bu dönemin en e, önemli e, işte mağdurları veya cezalananları e, e, gazeteciler yani bilginin yayılmasını işte e, her şeyin gizlenmesini sağlamak için e, içeri e, konulan tutuklanan gazetecilerin isimleri de bu anıta yazılacak diye onu da söyledi. Evet, biz onları tabi izleyemedik çalıştaylarda <gülüyor> <gülüyor> tartışıyor olmaktan e, öyle büyük yukarıdan bakma fırsatımız olmadı ama dediğim gibi e, bu sonrasında daha büyük etki e, yaratacak ve yararlı olacak. O yüzden dört gün izleyenleri ve çalıştay çalıştayların içeriğini değerlendirenlere bir gün konuk edersek Hakkını vermiş oluruz bu sorunun diye düşünüyorum. Evet, evet. Siz, siz gazetelerden izleyebildiniz mi efendim bu kurultayla ilgili? Sonuç bildirgesini okudum. Evet. Ee, onun haricinde katılımlarla ilgili gazete haberlerini takip ettik. Ee, aslında adayet kurultuyunun e, yararlı tarafı şu diye düşünüyorum. Ee, adaletin sadece hukukla irtibatlı bir şey olmadığını, ekonomik adalet, e, yaşamsal adalet, gündelik hayatta adaletin de aslında demokratik bir toplum olma yolunda e, üzerinde düşünülmesi gereken e, hedeflenmesi gereken değerler olduğunu da e, ortaya koydu bir anlamda. Bu kapsamda ele alındı. Dolayısıyla bu açıdan da e, toplumdaki e, farkındalığı artırmak bakımından yararlı olduğunu ben de düşünüyorum. Yani bu söylediğinizden ben e, bir de şeyi anladım. E, sanıyorum 15 bin kişinin katılımı beklenirken 45 bin kişinin... İlk mi gün için tabii sonrasında rakam e, çok e, daha büyük. Gelmiş bir de Hanım'da hani Hanım'da e, programı gelmeden konuşurken dikkatimi çeken bir şey vardı. Biz işte adaletle ilgili bazı şeyleri konuşurken halktan gelen bir kadın işten çıkarılan eşiyle ilgili sorular soruyormuş. Yani onun için adalet işten çıkarılan eşinin belki de ailenin bütün geçim kaynağını sağlayan işte aile reisinin ...yeniden işe dönüp dönemeyeceği veya işten çıkarılmasının e, ne kadar adaletsiz olduğu e, konusunda... E, ...onun adalet e, duygusunu ve düşüncesini biçimlendiren, şekillendiren veya acıtan e, olay da o herhalde değil e mi? Tabii biz orada savunma hakkının sorunlarını e, konuşurken özellikle... E, 694 sayılı KHK gündeme bomba gibi düşmüştü cuma günü sabah sabah bir KHK 2 KHK ve 694'ün yaptıklarını okuyup ne olduğunu anlamaya çalışırken yolda KHK okuduk hepimiz ertesi gün kurultay başladı Doğal olarak biz hukukçular için teknik yanlarını anlamaya çalışırken oraya gelen çalıştayları e, izleyen insanlar e, o halde canları nereden yandıysa oradan tartışmaya katılmak istiyorlardı ee, o bakımdan, Evet bu o, bu, da, bu da Fehmî e, arkadaşımızın söylediği şeyin adaletin hayatın her alanında e, ihtiyaç olan bir e, şey, kavram bir e, istek olduğunu gösteriyor. Evet, yani toplumda aslında, yani bugün e, Türk toplumunda e, aranan şey adaletten de öte. Ee, eşitlik olduğunu görüyoruz aslında yani e, adalet bir kenara adil olmak bir kenara eşit olmanın peşinde artık insanlar ee, içinde bulunduğumuz durum bu noktada yani tek başına eşitlik adaleti ifade etmese de evet. neredeyse yani insanlar öyle bir noktaya getirildi ki yani eşitliği yakalasa buna bile razı olabilecek durumda. Yani e, idari tasarruflar, yargısal kararlar işte siyasi e, hükümler, siyasi tasarrufların hepsinde hiç olmazsa e, eşit ve dengeli bir e, tutum olsun ihtiyacı evet. da ortaya en çıkıyor. Azından, evet. ortaya çıkıyor. Evet. Tabii, adaletin ne kadar göreli ve e, iktidar ilişkilerine, e, ekonomik ilişkilere bağlı olduğunu da tarihsel olarak bir kere daha de... Ortaya çıkarıyor bu günlerde yaşadıklarımız. Çünkü toplum olarak e, adaletten anladığımız e, canımızın nereden yandığına bağlı olarak e, değişik kesimler tarafından değişik biçimlerde dile getiriliyor. O yüzden aslında kurultayı düzenleyenler bunu dikkate alarak e, her e, başlıkta emek hayatında olanlar, ad e, adliye çalışmasında, yönetiminde Olanlar ve diğer yargısal alanlar, faaliyetle yargısal bu, faaliyetler, faaliyet. kültürel faaliyetler, toplumun bütün e, dinamikleriyle ilgili adalet kavramı çevresinde bir tartışma organize etmekle bence güzel bir iş yaptılar. Ama sonuçlarını zamanla anlayacağız. Aslında şunu da ekleyebiliriz. Netice itibariyle toplumun adalet talebi olmazsa, e, siyasi iktidarların e, adil davranması beklenebilir bir şey değil. Dolayısıyla yapılan bu kurultay... Daha öncesindeki yürüyüş esasında toplumda adalet beklentisi yaratmıştır diye düşünüyorum. Ve e, adalete ulaşabilmenin de aslında kendi çabalarından geçtiğini ortaya koymuştur diye düşünüyorum. Bu açıdan da yararlı olduğu Evet, e, Bir de tabii bu kadar yani adalet nöbetleri tutuluyorsa, adalet yürüyüşleri yapılıyorsa... Adaletle vicdan nöbetleri tutuluyorsa... ...arkasından adalet kurtarı yapılıyorsa... ...bir şey eksik... ...yani adalet eksik... ...adaletle ilgili... ...her şey dibe vurmuş durumda... ...ki bu, bu kadar... E, ...şey... ...feryat... ...bu kadar işte... E, ...çaba var adalet adalet diye... E, ...bu... ...bulunduğumuz tablonun... ...adalet açısından ne kadar sıkıntılı bir dönemde olduğumuzu dönemden geçtiğini gösteren bir şey. Evet. Şimdi Aydın'ın önce bu kanun hükmünde kararnameler başladığımda ya. Anayasa... <gülüyor> yasal düz değişiklikler CMK'da, TCK'da evet. işte e, MIT'in düzenlenmesinde hatta iki beldenin ilçe e, yapılmasına e, varıncaya kadar işte TCK e, TSK içinde istihbarat yetkisi verilmesine kadar her konuda aklımıza gelebilecek her konuda hemen hemen e, şey e, düzenlemeler getiren bir kanun hükmünde kararname ile evet. karşıyız. 694 oldu. Kanun kararname. Evet. Toplam 28 etti. 667'den 2016 Temmuz sonundan bugüne 694'e vardık. İlginç olan bunların hala yalnızca 5 tanesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmış olması. Dolayısıyla geriye kalan 20, 23 belge. ...hala meclis denetiminden geçmemiş durumda. Oysa ki bunların... Oysa meclis işçizliği 128. maddeye göre... ...30 günlük süre içinde meclis tarafından onaylanması lazım. Daha önce de tartıştık programlarımızda... ...onaylanmadığı 30... zaman da... Ha, ...ne olur diye kanunda ve işçizlikte göstermemiş... ...ama öğretideki egemen görüş bunların yok olduğu, hükümsüz olduğu... ...kendiliğinden ortadan kalktığı yönünde... Ee, Tabi bakanlar kurulu bir idari organ yürütme e, erkeği içindeki bir organ ve e, sadece anayasadan aldığı e, dayanakla destekle bunu yapıyor e, olağan e, dönem KHK'larında bir çerçeve Çiziliyor meclisle yürütmeye kanunla yetki veriliyor yetkinin çerçevesi belirleniyor Burada ise sadece bir OHAL ilanı var OHAL ilanına baktığınızda sadece ve sadece insan haklarını korumak Hukukun üstünlüğünü korumak ve terörle mücadele etmek ve bir an önce olağan döneme geçmek Geçme. için deniyordu Bir yılı geçtik 17 Ekim'e kadar da bir yıl 3 aylık bir dönem olacak. Hala olağanüstü hal devam ediyor. Halbuki olağanüstü hal geçici olmalıydı. Ve geçici olmasının koşulu da e, hiçbir çerçeveye dayanmadan ilan edilen bu ka kanun hükmündeki kararnamelerin bir an önce meclis tarafından onaylanmasıyla bir hukuk güvenliğini e, sağlamaktı. Ama maalesef e, bu sıkıntı devam ediyor. Yeni kanuna baktığımızda yani 6.771 sayılı anayasa değişikliğine baktığımızda bir kısmı yürürlüğe girdi. Orada da bu kararnameler Cumhurbaşkanlığı kararnamesini adına alıyorlar ve 3 ay içinde yayımlanmazlarsa açıkça düzenleniyor. Kendiliğinden ortadan kalkar, yok olur diye. Zaten bakıyorum Fiilen e, anayasa e, sanki değişmiş ve 119. madde 2019'a gelmişiz, yürürlüğe girmiş gibi bir durum var. KHK'lar o 5 tane onaylanan KHK zaten 3 aylık süreleri 30 güne uymadılar. 3 aylık sürelere uyularak onaylandı. Sonra ipucu kaçta artık onaylanıyorlar. Bakalım 694 onaylanacak mı? Bu çok büyük bir tartışma. Neden? Ee, Anayasa Mahkemesi ne diyordu 91 tarihli kararında olağanüstü hal KHK'ları ile yasa değiştirilemez diyordu çok net bir düzenleme e, açıklama değerlendirme yapıyordu çünkü olağanüstü kendisi istisnadır e, geçicidir dolayısıyla kılıcı olan kanunları Normları. parlamentoyu baypas ederek parlamentonun yerine geçerek değiştiremez deniyordu. bu O halin olağanüstü halin mantığına aykırı deniyordu. Ama geldiğimiz noktada bir inşa şey yapıldı. Her birini inferle karşıladık. Her birini şaşkınlıkla karşıladık. Hukuka uygunluk denetimi yaptık ama 694 sayılı ee, KHK gerçekten diğerlerinden çok farklı. Çünkü çok geniş bir alana yönelik düzenleme yapıyor. Bakın ne yapıyor? Saydık 54 tane yasa değiştiriyor. Bu değiştirdiği 54 yasanın iki tanesi o hal KHK'sını onaylayan yasa. Onları da değiştiriyor. Sonra 5 tane de KHK değiştiriyor ayrıca. Önceki çıkarılanlardan bunlardan, bunlardan. 375, 652, 663. OHAL öncesi KHK'lar bir de bu OHAL'den sonra çıkmış ama meclisin onaylamadığı KHK'ları da değiştiriyor. Bir tanesi 678 bir tanesi bu OHAL 2'de OHAL olağanüstü hal işlemlerini inceleme komisyonu da kuran 685 sayılı KHK'yı da değiştiriyor. Ve e, yaptığı e, siz de söylediniz belediye kuruyor ilçe kuruyor e, ama daha ilginç şeyler yapıyor bazı yasaları yürürlükten kaldırıyor tabi onun nedeni var şimdi ona gelmek istiyorum şimdi bu 667 sayılı 6.771 sayılı anayasa değişikliği referandumdan da geçti %51.5'la onaylandı diye resmen açıklandı bunun e, bir 17. maddesi var 17. madde geçici bir düzenleme geçiriyor ee, anayasaya geçici madde ekliyor diyor ki e, 17. maddede çok önemli onu hep beraber değerlendirmek istiyorum ben çünkü o nedenle bu yapılmış. Yani ben şunu düşündüm. Meclis saatilde yazın ortasında bu kadar çok 54 tane yasayı değiştirme ihtiyacını nereden duydular? Niye meclisin açılmasını beklemediler? Nedeni 17. maddede e, anayasaya geçici madde Ekleniyor 21. madde deniyor ki bu kanunun yayımı tarihinden itibaren ne zaman yayınlandı? 11 Şubat 2017'de resmi gazetede yayımlandı En geç 6 ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi bu kanuna yapılan değişikliklerin gerektirdiği meclis iş tüzüğü değişikliği ile diğer kanuni düzenlemeleri yapar deniyor. Şimdi iş ilgili bir değişiklik oldu ama... Meclis saatiyle girdi bu 6 aylık süre dolmadan ve ne yapılmadı? Uyarlama kanunları bu 6 aylık süre içinde büyük olasılıklı, büyük çıkarlamadı. bir kapsamla çıkarılamadı. İşte bu eksikliği KHK çıkararak kendilerince gidermeye çalışmışlar. Yani parlamento zaten her KHK ile baypas ediliyordu. Bu sefer küllüyen bir baypas ezilme oldu. Yani 6.771 sayılı anayasa değişikliğinin... Gerektirdiği uyarlamaları meclis tartışa tartışa yeni yasalar yapmak üzere öngörülmüş bir hukuk düzenimiz varken bunu KHK ile yaptı. Şimdi anayasa değişikliğinde 3 tane madde kendiliğinden yürürlüğe girmişti. Bir tanesi bu. Partisiz olmasını baypas eden Cumhurbaşkanlığı'nın 101. madde hemen yayımla yani 11 Şubat'tan sonra yürürlüğe girdi Değil ve gereği yapıldı. Şu an, an bir partili, partili Cumhurbaşkanımız yani. var. İkincisi askeri yargıyı ortadan kaldırmıştı. Ee, anayasa 142 ne diyor? Mahkemeler kanunla kurulur diyor. O kadar. 145. madde askeri mahkemelerin nasıl düzenleneceğini çalışacağını gösteriyor. İşte e, bu anayasa değişikliğinin 12. maddesiyle şu yapılmıştı. Askeri yargı var, kaldırılmadı ama askeri mahkemeler sürekli olmaktan çıkarıldı ve e, suç mahkemesi olarak değil de disiplin muhakemesi yapan disiplin suçlarına bakan mahkeme olarak alanı daraltıldı. Ancak olan e, sıkı yönetim ve savaş hallerinde e, kurula, geçici olarak kurulan e, işi bitince de kapanan mahkemeler olarak uyarlandı. E, o kendiliğinden yürürlüğe giriyordu. Bir de HSYK kalkıyordu. HSK, HSYK kuruldu onu biliyoruz ama şimdi şeye geleceğim. 694'e geleceğim. 694 bakın ne yapmış? 357 sayılı Askeri Yargıtay Kanunu, Askeri Hakimler Kanunu, 1600 sayılı e, Askeri Yargıtay Kanunu ve 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu yuruluktan kaldırmış. Yani aslında tam da demin söylediğim gibi anayasaya eklenen geçici 21. maddenin meclise yüklediği ödevi y KHK ile Bakanlar Kurulu kendinden yapmış. 6 aylık, ve süreyi, e aş 6 aylık, aylık süreyi Aslında yine aşmışlar 11 Şubat'tan 11 Ağustos'a kadar olması gerekiyordu ama bari şunu adli tatil içinde halledelim demişler. Şimdi bugün için bir de ne yapmışlar? Askeri ceza kanununun 39. maddesini değiştirmişler. Ona bağlı olarak da infaz kanununun 39. madde neydi? söyleyeceğim. Aynı zamanda da infaz yasasının 118. maddesinin 2. fıkrasını değiştirmişler. O madde şu. Askeri mahkemeler tarafından verilen tutuklama kararlarıyla askeri mahkemeler tarafından verilen hüküm mahkumiyet, mahkumiyet. hükümleri. Hatta sivil mahkemeler tarafından asker kişiler hakkında verilen mahkumiyet kararlarının. ...askeri ceza evlerinde... ...infazına ilişkin bir düzenleme idi... ...onu kaldırıyorlar... ...yani artık askeri mahkemeler... ...düzenli olarak... E, suç mahkemesi yapamayacakları için... Ee, asker kişilerin bu imtiyazı biliyorsunuz KHK'larla sürekli ortadan kaldırılmıştı. Normal e, askeri alanlarda e, savcılar işlem yapabiliyorlardı. Asker kişiler hakkında dokunulmazlıkları kaldırmıştı. E, normal kurallara göre işlem yapılıyordu. İşte bunun bu sonucu ve anayasaya göre derhal yürürlüğe girdiği için artık askeri yargı bu anlamda e, ortadan kaldırılmaya çalış kaldırıldığı için hatta asker kişilerle ilgili bu son e, mevzuatta kalan e, ...normu da ortadan kaldırmışlar. Demek ki birincisi ne yapıyor? Bazı kanunları ortadan kaldırıyor. Bazılarını küllü yani tüm yüklü ortadan kaldırıyor. Bazılarının bazı maddelerini kaldırıyor. Sonra bir kanunu da ...biraz sonra zaman olursa sayarız... E, ...şu ibareye çıkardım... ...bu ibareye çıkardım diye... ...uyumlandırma çalışmaları yapıyor. Aslında... ...müsaade ederseniz Buyur, sözünüzü ki. kestim ama... ...bu askeri e, yargı ve... E, ...harp okulları... ...harp akademileri... Hı hı yeni kurulan Milli Savunma Akademisi ile ilgili e, bir şey söylemek isterim. E, esasında e, yüzyıllardır diyebileceğimiz Türk Sağlık Kuvvetleri'nin e, teşkilat yapısı e, 15 Temmuz'dan sonra tamamıyla. kanun hükmünde kararnamelerle tamamıyla değiştirildi. Yani as, askeri hastaneler ortadan kaldırıldı, yargısı kaldırıldı, yeni düzenlemeler getirdi. Bu iyi midir, kötü müdür? Olması gerekir miydi, gerekmez miydi? Tabii bu konunun uzmanı da olmadığımız için net bir şey söyleyebilmek pek olanaklı değil. Benim şahsım açısından söylüyorum. Fakat şunu net olarak görebiliyoruz. Son derece önemli bu değişiklikler esasında gerçekten üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken, Tartışılması gereken ve bir bütün halinde yapılması gereken bütünsellik içerisinde yapılması gereken değişiklikler. Çünkü bir kurumu eğer e, sürekli yasalarla değiştirirseniz ve bu olmadı, yarın başka bir hüküm getireyim, bunun başka bir düzenleme yapayım, yapayım, bunu düzelteyim demeye başladığınız andan itibaren o kurum tümüyle çöker işlemez hale gelir. Çünkü bunların kendi içinde bir tutarlığı bugüne elbet, kadar yerleşmiş yıllarca yani 1926'lardan evet, e, 6'lardan biri gelmiş. Efendim bir... iyi miydi, kötü müydü? Yani bunlar tabii ki tartışılmalıdır. Kötü yanları olduğunu da hepimiz biliyoruz. Ama iyi yanları olduğunu da biliyorduk. Gelenekleri de var. Hiç bunu gözetmeden e, bu şekilde sıkça yapılan değişiklikler mutlaka kurumumuza uğrattığını hepimiz ileride tanık olacağız. Yani böyle bir sakıncası olduğunu da düşünüyorum. Çünkü yani bu örnekler bu tepkisel yasa değişikliklerini hepimiz biliyoruz. İşte tasarruf mevduat sigorta fonu da yapılan işte bankacılık kanununda yapılan değişiklikler gibi her banka battığında yeni hükümler koydular. Aynı şeyi şimdi bakıyoruz Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili yapıyorlar. Yani e, bir hüküm getiriyorlar, aksıyor o hükmü değiştiriyorlar, yerine başka bir şey koyuyorlar, yeni akademiler kuruyorlar. Oysa ki Politikan, hepimiz... politikanın e, hukuka, işte, kurumlara bu kadar böyle ani müdahaleleri pek... Evet, yani ne? benim değinmemin sebebi de şu aslında. Bütün kurumları esasında tek bir iradede, tek bir siyasi düşüncede birleştirme gayretidir bu esasında. E tek adam tek o, adam, tek adam bilgi, yönetimi. Tek vatan, evet bu uygulanabilir bir şey değildir. Yani e, bunun uygulanmasının olanaklı olmadığını ileride hepimiz göreceğiz. Az sonra da ben çok özür dilerim. E, Aynur Hanım'ın sözünü kestim ama az sonra diğer hükümlerdeki değişikliklerde de yargıda olsun, diğer hususlarda olsun benzer konuları tartışırız. Bunları konuşalım. Bundan evvel de evet. size şu son söylediğiniz şeylerle ilgili tabloyu özetleyen bir şarkı dinletmek istiyorum ben. Malili iki sanatçıdan ama Doğu Meryem'den diyor ki şarkıda politikada demagoji iyi değil istemiyoruz, politikada iki yüzlük iyi değil istemiyoruz, politikada adaletsizlik iyi değil, doğru değil istemiyoruz diyen bir şarkı. <Gülüyor> Ce n'est pas bon ce n'est pas bon nous pas. Démagogie dans la politique. Ce n'est pas bon ce n'est pas bon nous pas. La dictature dans la politique. Ce n'est pas bon ce n'est pas bon nous Ce n'est pas bon, on Les dictateurs dans la politique. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, 4.9 açık radyoda dain bu dünya programındayız e, 694 nolu kanun hükmünde kararnameyi konuşuyorduk ve e, onlarca yasada Hatta e, bana göre e, başkanlık sistemini hayata geçiren e, adeta e, görünmez bir şekilde e, anayasal değişiklikler yapan bir düzenlemeden ee, bahsediyoruz. Kanun hükmünde kararnameden bahsediyoruz. Aslında bunun da niçin bu kadar böyle kırkı e, aşkın yasada değişiklik yapan kanun hükmünde kararnamenin niçin bu kadar e, aceleyle çıkarıldığı hepsini birden bu düzenleme içinde konulduğunu biraz evvel anladık. E, evet e, Fehmi'cim siz e, bu genel olarak bu 694 hatta 690 şu 694'den de söz edebiliriz de e, genel olarak nasıl bir değerlendirme yaparsınız? E, öncelikle şunu söylemek isterim. E, kanun hükmünde kararnameyle bu kadar çok yasanın değiştirilmesi yeni hükümler getirilmesinin tek sebebinin e, anayasa değişikliği sonrası yani referandum sonrası getirilen hüküm gereğince 6 e, ay içerisinde değişiklik kanunlarının çıkarılması zorunluluğunun dışında esasında e, ülkeyi e, başka türlü yönetememenin getirdiği zorunluluk olduğunu da düşünüyorum neden başka türlü yönetilemiyor çünkü yani burası tabii ki yeri değil ee, uzun uzun konuşulabilir ancak ülkenin e, hukuka bağlı demokratik yöntemlerle yönetilmesi e, bu siyasi anlayışta elbette ki olanaklı değil sürekli bir baskının Sürekli bir yıldırmanın, korkutmanın ve adaletsizliğin ihtiyaç, adaletsizliğe ihtiyaç duyan bir siyasi rejim içerisinde yaşadığımız kanaatindeyim. Dolayısıyla çıkarılan kanun hükmünde kararnameler de bir fırsat bilinerek e, geçmişte kazanılan tüm demokratik hakların daha geriye çekilmesi gayretinden de kaynaklanıyor. Örnek olarak birçok yani geçmişteki kararnamelerden örnek verilebilir ama bugün konumuz 694 sayılı kanun hükmünde kararname olduğu için ondan örnek verebiliriz. Mesela e, hukuki olarak oportunist davranışın ve e, en somut göstergesi olarak şu maddeden bahsetmek istiyorum. Ve aynı zamanda da ironik bir tutum. Ee, örneğin 19. maddede öğrenci yani kanun hükmünde kararnamenin 19. maddesinde öğrenci yurtlarında kimlerin yönetici, kurucu ve personel olabileceğini sayarken işte Türk Ceza Kanunu'nun ikinci kitapta ikinci kısmının işte 4, 5, 6, 7 yani anayasal suçlarla ilgili bölümlerine ilişkin hakkında kovuşturma açılmış Kovuşturma değil de kovuşturma. Kovuşturma açılmış yani kişilerin evet, yurt yöneticisi personeli hatta olamayacağı böyle yurtları varsa işte yaptırımlar getiriyorlar falan. Bu bana tabii şeyi anımsatıyor. Opportunizm derken onu söylüyorum. İşte Cumhuriyet Gazetesi hakkında açılan soruşturmanın sonradan kovuşturmaya dönen soruşturmanın savcısı. Ee, hepimiz biliyoruz ki e, bu az önce bahsettiğim suçlardan yargılanıyor. Hakkında kovuşturma var. Savcılık yapılabiliyor. Yapabiliyor. Ve, Ve şüphelerin tutuklanması istenilebiliyor. Ve tutuklanıyor ama yurt, yurt personeli <gülüyor> olamıyor. Yani şimdi e, dolayısıyla aslında yapılmak istenen hukuka nasıl bakıldığının... Yalnız bir Fel, göstergesi. Siz felsefeyle de ilgilendiğiniz için felsefi <gülüyor> açıdan da bu, bu yani o partizmin herhalde çayısı, değil mi? Artık Dani, Daniskası. Tabii aslında yani e, siyasi iktidarın hukuk diye bir derdin olduğunu e, olduğuna inanmıyorum artık. E, ve nitekim e, somut olarak uygulananların hüküm olarak getirilenlere de. Hukuk diyebilmenin pek olanaklı olmadığı kanaatindeyim. Yani şöyle e, örnekler vermek mümkün. Örneğin e, az, az sonra e, değerli arkadaşımız Aynur Hanım'da e, değinecek e, cmK'da yapılan değişikliklere. O yüzden ben e, değinmeden geçiyorum ama <gülüyor> asıl örnek vermek istedim. Örneğin 198. maddesinde yer alan... Ee, görevlerinden e, çıkarılmış kanun hükmünde kararnameyle akademisyenlerden evet 203 e, evet. saniye maddesi var 198. 198. ]inci. Madde. Evet. Ee, haksız yere çıkarıldığı anlaşılanlar tekrar geri alındığında <gülüyor> evet. e, 2006 yılından sonra kurulan üniversitelere ve İstanbul, Ankara, İzmir dışında olmak kaydıyla görevi iade edilebilecektir diye bir hüküm getirmişler. Şimdi bir köşeye atacağım orada. Tüne diyor yani sen evet. Yani e, şunu sorabiliriz değil mi? E, bu akademisyen görevi tekrar iade edilen akademisyenin iade edilme sebebi haksızlığa uğramış olması sebebiyle e, dir diye evet. düşünüyoruz değil mi? E, peki e, haksız yere görevinden alınmışsa niye cezalandırılıyor? Neden? A, alt, a, çok özür dilerim. 685 sayılı kanun hükmünde kararnamede de benzer bir düzenleme vardı değil mi yani zaten onu yani, da evet hatayla. evet yani orada e, diyor ki yani senin talebini kabul eder de bu şeyi e, tasarrufu yanlış alan tasarrufu alsam bile seni artık eskiden evet. mesela Milli Eğitim Bakanlığındaysan Milli Eğitim evet. bakanlığı değil de işte bayındırlık bakanlığında işte gene bir müdür ya da memur evet. seviyesinde bir yere aktarım ama aynı yere get, vermem diyor yani, yani. ama ilginç yani elemanlarını özgün yeni yani bana Evet, evet. Bana şunu söyleyebilir misiniz? Neden 2006'dan sonra kurulan üniversitelere atıyorsunuz? Neden İzmir, Ankara, İstanbul dışına atıyorsunuz? Özünde e, iade edilenlerin bile edilecek olanların bile tasfiyesine yönelik olduğu, esasında sadece fetullahçıların tasfiyesiyle ilgili olmadığı, sol muhalif olan akademisyenlerin de Sosyal bu fırsattan demektir. istifadeyle, evet. Bu fırsattan istifadeyle akademiden, uzaklaş, üniversitelerden uzaklaştırmak istendiği çok net olarak bu hükümde de açıklıkla görülmektedir. Dolayısıyla e, bu hükümlerin yani bir hukuki düzenleme olarak görülebilmesi pek olanaklı değil. Diğer taraftan e, az sonra herhalde tartışacağız. E, özellikle 146. maddesi çok tartışılacaktır milletvekillerinin. İster seçimden önce ister seçimden Sonra işledikleri suçlarla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Görevlendiriliyor Burada ben şahsen sorun Olarak Yani tek bir Başsavcılığın görevlendirilmesi Tek başına bir sorun olarak görmüyorum Esasında Bağımsız yargının olduğu bir ülkede Esasında bu tarz Bir görevlendirmenin Çok da Problem, problem olacağı kanaatinde değilim. Ben gerçi doğal yargıç ilkesinin burada ihlal edilmiş olmasının e, belki de dediğiniz bir uygulama evet. olsa çok da göze batmayacağından söz edebiliriz aslında. E şöyle yani şahsi olarak aslında ben uzman mahkemelerden yana olan biri değilim. Yani ve hukukta uzmanlık konusuna da çok inanan çok istisnai hususlar dışında bir hukukçu değilim. Ama ee, bu ters e, uzmanlık mahkemelerinin kurulması e, olan karşılanabilirdi. Nasıl bir düzende yargının bağımsız olduğu düzende karşılanabilirdi? Oldu, burada adil oldu, elbette evet. burada çok açık olarak e, bağımlı hakimler savcılar kurulunun e, siyasetin arzu ettiği e, bir başsavcıyı atadığı e, ve bir yargıcı görevlendirdiği mahkemede. Meclis iradesinin de tümüyle ipotek altına alınmasını sağlayacak bir düzenleme şeklinde düşünüyorum. Yani milletvekillerinin aslında bu hükümle bir nevi iradelerinin rehin alınmasının hedeflendiği kanaatindeyim. Ee, bunu da sanıyorum, Yani kamuoyunda da çıktı, benim de bildiğim kadarıyla... Evet yüzü aşkın dava var ee, Selahattin Demirtaş hakkında ha. HDP eş başkanı. Sadece Selahattin Demirtaş değil tabii yani. Evet, evet ama yani onunla ilgili işte mesela sel bir görev uyuşmazlığı dediğimiz görev hı hı. uyuşmazlıkları, yetki uyuşmazlıkları oldu ve bu, bu tartışmalar sonucunda yani işte neresi yetkili, neresi görevli tartışmaları sonrasında sanıyorum dediler ki tam bu, bu tartışmalar yapılırken biz buna böyle bir düzenleme getirelim, noktayı koyalım. Yani bir taşla iki kuş, üç kuş hatta beş kuş oluşalım. Şimdi Barbe şunu söylemek aslında gerekir diye düşünüyorum. Esasında hukukun bağımsız olmadığı, mahkemelerin tarafsız ve bağımsız olmadığı bir düzende... ...İster İstanbul Mahkemesi yetkili olsun... ister başka bir mahkeme yetkili i̇ster olsun... Diyarbakır. isterse tek ...arada çok büyük bir fark yok... Ee, ...yani sorun esasında... ...şöyle de... ...söylesek herhalde çok yanlış bir şey söylemiş olmayız... ...Türkiye'yi darbe ortamına getiren... ...ve bugün de... ...kanun hükmünde kararnamelerle yönetilen... ...tüm... ...ülkede... ...olağanüstü halin... ...geçerli olduğu... ...bir duruma getiren... Siyasi iktidar bunun siyasi hesabını vermeden, siyasi sorumluluğunu üstlenmeden hiçbir şey yokmuş gibi halen ülkeyi yönetmeye devam etmesini. Yeni hukuksuz ve yanlış yöntemlerle çözüm bulmaya çalışmasını. E yani hukuklu olabilmesi için kendisinin hesap vermesi gerekir. Ülkenin bu duruma getirilmesinde hiç şüphesiz. Siyasi iktidarın sorumluluğu var. Hangi kim olursa olsun siyasi iktidarda, hangi parti olursa olsun. Eğer ülke darbe noktasına gelecek kadar kötü yönetilmişse, bugün tüm ülke olağanüstü halle idare ediliyorsa, yüzbinlerce kamu çalışanının görevine son verilmişse bu, insanlar Ve bu noktaya gelmiyor. gelişte yine çok adaletsiz evet. özel yetkili mahkemeler işte terörle mücadele mahkemelerinin uygulamaları da varsa yani bu, bu noktaya gelişte. Elbette bunun siyasi sorumluları hesap vermedikçe meşru evet. zeminde ülkenin olağan bir rejime dönebilmesi hukukla yönetilebilmesi bırakın hukuku yani kanunla bile yönetilmediğini hepimiz biliyoruz. Ee, yani, yani veciz bir söz niteliğindeydi, ee, ülkede fiili durum böyledir, anayasayı değiştirelim, fiili durumu bir siyasetçi söylemişti biliyorsunuz, hukuka uyduralım diye. Şimdi de aynı şekilde önce fiili durum yaratılıyor, kanun hükmünde kararnamelerde de arkasından hukuki çerçeve çizilmeye, çizilmeye çalışılıyor. O tamam. kanun hükmünde kararnamelerde usul ve erkanı içinde yapılmıyor. Yani meclis önüne getirilip evet. e, e, meclis denetiminden geçirilmiyor. Evet, bu bir hukuki süreç değil. Buna hukuki Fiil, fiili bir uygulama var yani. Evet. Aynen öyle. E, ayrıca e, şunu söyleyebiliriz e, getirilen kanun hükmünde kararnamede insan hakları dairesi başkanlığı yeni bir kurum olarak getiriliyor. Bu işte anladığım kadarıyla. Avrupa, Adalet Bakanlığı Büyükşehir. Eskiden bir İnsan Hakları Kurulu vardı. Evet. Bu, Baş... bu şey daha çok görevlerine bakıldığında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki yargılamaların çokça artmış olması sebebiyle tek bir merkezden ve daha organize bir şekilde. Ciesel evet. başvuruları izlemek için. Evet onları izlemek için getirilmiş olduğu görülüyor. Ee... Yani insan haklarının hayatı geçmesi için değil de insan hakları ihlallerinden dolayı açılan davaları cevap vermek için hazırlamış. İnsan bir... haklarının ihlal, e, ihlallerini engellemek için de çalışacakmış. Yani yakın ha, e, zamandaki anladım. çalışma partnerimiz olacak o yüzden yani tekrar incelemek evet. lazım. Adı, adı öyle ama sonuçta yani <gülüyor> Görevi de bu, öyle. <gülüyor> İzlemek ve engellemek diye bir görevlendirme. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Aynen. En çok MIT kanununu değiştirmiş. Evet. 60. Aynen. maddesinden 19 madde tam. 107, o şey, tam bir anayasal evet, değişiklik. Evet 60'dan 78'e kadar tam 19 maddede de MIT ile ilgili değişiklik. Hepimizin bildiği gibi başbakanlıktan alıp cumhurbaşkanlığına bağlıyor MIT müsteşarlığını. E, MIT müsteşarı hakkında soruşturma iznini artık cumhurbaşkanı verecek. Eğer e, izin verilirse yargıtay bat savcısı soruşturacak ve yargıtay e, ceza dairesinde yargılanacak kişi e, yine yabancı tutuklu ve hükümlerin iadesi ve takasıyla ilgili bir düzenleme yapılmış ve e, çok ilginç bir şey şimdi biz bugüne kadar MİT çalışanları hakkındaki soruşturma bakımından izni dinlerdik duyardık şimdi MİT çalışanlarının tanıklığı da izne bağlanmış e, normal çalışanlar Hı. için MİT müsteşarı izni vermeyle ama MİT müsteşarı için cumhurbaşkanı izin vermiyor. düşünebiliyor musunuz bir hakim maddi gerçeği arıyor mahkemede ve e, kişinin tanıklığı var ee, ...devlet sırrı... Görevi ...mahkemelere ile karşı değilse. ileri sürülebiliyor ha. mu? Sürülemiyor. CMK 47 çok açık. Ee, savcı dahi duruşmadan çıkabilir ama... Mahkemeden devlet sırrı saklanamaz bizim yasamıza evet, göre. Evet. Mahkeme dinler tanığı bu dinlediklerinin içinde gerçekten devlet sırrı olduğunu bilirse onu zapta geçmez. Ama gerçek mahkemeden saklanamaz izi. Şimdi artık gerçek mahkemeden saklanabilecek. Cumhurbaşkanı izin vermezse müsteşar gidip tanıklık yapmayacak. Müsteşar izin vermezse herhangi bir MIT çalışanı gidip tanıklık yapmayacak. Yani bunlar çok ciddi tartışmalar. Görevleriyle ilgili... Olayları. Tabii evet, görevleriyle evet. ilgili tabii ki ama zaten sorun o yani görevleriyle evet, ilgili değilse zaten Hayır, ben, dokunulmazlıktan yani da için yararlanamadıkları yani. için. Yani çok fazla değişiklik var ee, ama e, benim önemsediğim birkaç tane konu var. Şu, o, bir, bir kere <gülüyor> mi söyleyeyim şimdi tabii bu, bu görevleriyle <gülüyor> ilgili dedik ya evet. müsteşarındaki çalışanların görevleriyle ilgili ama genel olarak sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde Devletin işlediği suçlar ki bunların çoğunu MIT biliyor. Hı hı. Suçlar e, genel olarak devlet sırrı diye gizlenir hı. ve saklanır. Dolayısıyla o e, suçu işleyenler de böylece yargılamadan kurtulurlar. Tabii. Şimdi aslında bizim ülkemizde devlet sırrının ne olduğu, nasıl bu sırların belirleneceği, hangi heyet bunları saklayacağı, kaç yıl saklanacağı, kaç yıl sonra açıklanacağına ilişkin bir düzenleme yapılmamıştı. Ama yani üstüne patatesle gizlidir e, diye bir kaşe vurulan her şeyde devlet sırrı olabilecek ve dolayısıyla devletin e, ajanlarının memurlarının bu mit olabilir polis olabilir asker olabilir sivil memur olabilir işlediği suçlarda devlet sırrı e, şey içinde e, çerçevesi içinde gözlerden e, uzak tutulacak Aslında şöyle söyleyebiliriz yani sermayenin yani buna değinmek isterim esasında sermayenin yönetiminin e, zorlaşması karşısında bugün bütün dünyada aslında bu durumu meşrulaştırmıyor ama öyle. Zor kanunlarına tekrar müracaat edildiğini görüyoruz. E, kapitalist dünyada. Dolayısıyla e, aslında suç politikası, siyasi iktidarın suç politikası, artık ceza eskiden e, bireylerin güvencesi olarak görülen ceza hukukunu artık araçsallaştırmış durumda. Dolayısıyla her geçen gün, hem bizde hem tüm dünyada bu tarz düzenlemelerin yoğunluk kazandığını da görüyoruz. Güvenlik politikaları bahane edilerek. Yani örneğin ben değinmedim çok önemli görmediğim için çok çünkü yaygın örnekleri var ama daha birinci maddesinde kanun hükmünde kararnamenin köy korucularının Suç işlemeleri halinde haklarında bir soruşturma ve kuruşturma açılması durumunda e, Avukatlarını üçü geçmemek kaydıyla devlet tayin ediyor Bunu terör suçlarında da biliyoruz Bu ne demektir aslında biz hukukçu olarak avukatlar olarak biliyoruz Mahkemelerde bunun ne anlama geldiğini Devlet suç işleyen kendi ajanlarının da arkasında Yani devlet benim suç politikama uygun fiilleri işleyenler... ...bu suçta olsa... E, ...her açıdan... ...savunulacak ve korunulacaktır. Bu halka e, karşı... ...emeğe karşı bir politikadır... ...bu tarz politikalar... ...buna tabi... E, ...karşı çıkmak gerekir. Evet, evet anam, artık... ...devlet sırrı kanununun ana hatları belli olmuş oldu... ...yakında patyonda... Evet, e, evet, ...bir KYK önümüze çıkalım. koyarlarsa... Evet. ...şaşırmamak lazım... ...CHP Grup Başkan Vekili Levent Kök... ...o yüzden kendi derin devletini kurmakla e, suçladı e, bu KHK'yı çıkaran kişileri e, ve e, parlamento'nun baypas edilmesinin ne hale geldiğini de gördük. Şimdi çok ilginç şeyler var ama ben şöyle bu düşünüyorum CMK ile ilgili. ilgili yani yapılmak istenen şey e, karşı mit diyor ya egemen olan e, o hal ilan edebilendir yani her gün bence e, bizlere kimin egemen olduğunu Yeni bir KYK ile hatırlatmak için ve giderek dozu ve alanı kapsamı genişleterek çok bilinçli olarak uygulanan zamanlaması da doğru olarak belirlenen tam meclis e, tatildeyken ve 6 aylık sürede olmuşken yapılan çalışmalar. Şimdi komik bir şey var bu KYK'da bazı kanunlardaki çeyleri. D yapmış evet. ama kendi Ç yapmış sonra. Yani kendisi düzenlerken C, Ç, D düzenlemiş ama başka kanunlardaki çeyleri D yapmış. Bu da ilginç yani söylemeden duramazdım. Bu, şimdi e, nasıl anlamadım? Yani ben. şimdi e, diyelim ki bir maddenin fıkrası var. Fıkranın da bentleri var. A bendi, B bendi. Bazı kanunlarda C'den sonra D'ye geçmez, Ç bendi olur. Evet. Bu Ç'leri bu KHK ile diğer kanunlar bakımından D'ye çevirmişler. Evet. herhalde Ç'nin son bulduğu yerlerde kanun, ama kanun yapma bakımından çok titiz oldukları için şey. <gülüyor> aşırı titiz yani, ama evet. kendileri bu K'yı K'yla değiştirdikleri pek çok kanuna C'den sonra Ç, D diye <gülüyor> koyarak devam etmişler. Ç şey ile ilgili böyle ilginç bir değerlendirme var. Bunu başka zamanlarda sohbetlerde değerlendirelim. Niye böyle yani yapıyor? Bu şey, yani bu şey. Bu dikkatimi çekmemişti tabii <gülüyor> Besat Ç şey değil. <gülüyor> başka şey, bir Ç. Şey. Kanun çekti. Şimdi evet. tabii en önemli Ayfa. en önemli değişiklik tutuklulukta geçen sürelerle ilgili değişiklik. Hepimizin bildiği gibi Türkiye'de iki tane mahkeme var. Asya Ceza Mahkemesi ve Ağır Ceza Mahkemesi. Eğer bir insan Türkiye'de Ağır Ceza Mahkemesi'nin de yargılanıyorsa 2 yıl tutuklu kalabiliyordu. Ama e, bazı suçlar söz konusu olduğunda bu süre 3 yıl daha uzayabiliyordu. 5 yıl, yıl olabiliyordu. İşte e, bu kapatılan özel etkili mahkemeler için bu 10 yıla çıkabiliyordu. E, normalde bugün Türkiye'de bir insan en fazla 5 yıl tutuklu kalabiliyordu. Hakkındaki Ama, karar e, kesinleşinceye kadar. Evet Fehmi Bey'in demin sözünü ettiği anayasal düzene karşı suçlar, milli güvenliğe karşı suçlar, casusluk, devlet sırrı, milli savunmaya karşı suçlar söz konusuysa terörle mücadele kanununa o kapsamda kalan suçlar söz konusuysa artık e, 7 yıla kadar yani 2 artı 1 eşittir 3 mü tartışıyorduk biz 2005 evet. yılında yasa değiştiğinde hatta Kühne gelmişti Almanya'dan İnsan Hakları Mahkemesi'nin yerleşik iştahatlarını tartışmıştı e, Alman Profesör Kühne. Yani biz bunun 2 artı 1 eşittir 3 olduğunu zannediyoruz. Çünkü İnsan Hakları Mahkemesi makul sürede tutukluluğu daha doğrusu makul sürede salı verilme hakkını en fazla 3 sene olarak bugüne kadar uygun gördü. Diğerlerinde ihlal kararı verdi demişti. Bu 5 olamaz demişti. Biz de Türkçe'yi kullanma e, e, kurallarından bahsederek uzatma süresi derken uzatılmış süre Toplam 3 sene olmalı diye iyimser yorumlar yapıyorduk ama uygulamada ne oldu? 2 artı 4. 3 eşittir 5 hatta bir dönem 10 <gülüyor> yıla uzuyordu. Şimdi tam 5 yıla indirmişken bunu 2 artı 5 eşittir 7 dediler. Bunun da nedeni aslında çok net. Bugün FETÖ'cü diye e, itham edilen e, tutuklu e, Polisleri hatırlayınız 22 Temmuz 2014'te tutuklanmışlardı 3 sene doldu onlar için e, Daha pek çoğu savunma vermediler Hı -hı. Ve her hafta bir başka davada Savunmaya çıktıkları için de Bunu gerekç olarak gösterip Savunma haklarını kullanmayı, kullanmayı sürekli öteliyorlar O yüzden de KHK'lar çıkıyor Avukatın duruşmayı terk etmesi e, Davanın devamını engellemiyor Yine bu KHK Avukatın duruşmaya evet, gelmemesi. Biraz sonra da konuşuruz. E, mahkemeyi engellemeyecek. E, mahkeme e, avukatın yokluğunda mahkumiyet hükmünü kurabilecek. E, bunlar e, bu tutuklu yargılamayı yargılamayı polisleri sürdüren. engellemek için. Bakın biz 5 yıl, 2 yıl kaldı. Hani siz 2 sene sonra tahliye olacağınızı zannediyorsunuz ama biz öyle yapmayacağız bunu 7 seneye çıkardık demekle insanları biraz savunma yapmaya avukatları da duruşmayı terk etmemeye zorlayan bir düzenleme getiriliyor ama tabii ki Türkiye'nin ihtiyaçları ya da FETÖ dosyası denen dosyalardaki ihtiyaçlar ne olursa olsun insan hakları hukuku açısından baktığımızda bir insanın e, hakkında mahkumiyet kararı verilmeden uzun süre kapatılması kesinlikle kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını ihlal ediyor. 20 Haziran 2017'de çıkan e, Aydın Yavuz kararında da ne söyledi? 8 ay 18 gün yargı önüne çıkarılmadan bir kişinin kapalı olarak bir kurumda tutulması olağan dönemde insan hakkını ihlal eder dedi. Ama kabul edilebilir verdi o yüzden o bakımdan. Ama dedi o haldeyiz. Şimdi benim müvekkilim var bir yılı geçtiği halde hala yargıç önüne çıkmayan daha bir, bir ay sonra yargıç önüne çıkmasını beklediğimiz yani şu an Türkiye'de 13 aydır insanlar yargıç önüne çıkmadan kapalılar. İşin bir de bu yanı var yani tutuklulukta geçen süre sadece e, mahkemenin ağır ceza mahkemesiyle ilgili insanlar hakim önüne çıkamıyorlar. Bir de hakim önüne çıktıktan sonra da bu sürenin 7 seneye uzaması o zaman masumiyet karinesinin külliyen baypas edilmesi yok edilmesi anlamına geliyor. Halbuki anayasa 15. madde ne diyor? Masumiyet karinesi. O halde dahi e, ihlal edilemez. Kişilerin masumiyet hakkını masum sayılma hakkını gözümüz gibi korumamız lazım diyor. Mutlaktır. Ama bu 7 yıllık uygulama hem kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını hem de adil yargılanma hakkının altın değerlerinden olan masumiyet hakkını yerle yeksan eden bir düzenlem olarak karşımızda Dileriz yargıçlar bunlara uymazlar çünkü belki de tartışmamız gereken şey meclisin onaylamadığı bir olağanüstü hal KHK'sının yargıcı bağlayıp bağlamamasıdır. Anayasa 138. maddeye baktığımızda yargıcı ne bağlar? Anayasa bağlar. Kanun, Meclis tarafından usulen usulüne uygun kabulün kanun bağlar. Bir de kendi vicdani kanaati bağlar. Yani böyle ne idei belirsiz bir KHK'nın herhalde e, ...yargıcı bağlamaması gerekir... ...eğer Türkiye'de hukukçu kalmışsa... Bir, bir, bir, biz ...ortak böyle akılla bunu söyleyebiliriz... O, ...tabii bu, bu. Anayasa evet. Mahkemesi'nin... ...KK'larla ilgili kararından sonra... ...sizin söylediğiniz... <gülüyor> ...yorumun hiçbir yargıcın siz? yapmayacağını evet, tabii, biliyoruz... ...tabii tabi bir mahkemede evet. hakim şey dedi... E, efendim ben buradayım kaçmadım dedi bir tutuklu bu davada başkaları kaçmış diye onun gerekçe göstererek hakkında tutukluluğun devamı karar veriyorsunuz dedi. Yargıcın cevabı senin e, bu itiraz ettiğin konuyu anayasa mahkemesi hukuku uygun buldu dedi. Halbuki anayasa mahkemesi öyle bir şey demedi. Evet. Ama incelediği dosyada o dosyada başkalarının kaçıyor olması diğerinin tutuklanması için bir gerekçeydi. Ve orada ihlal e, yapmadığı için ihlal değerlendirmesi yapmadığı için bugün hakimler başkalarının kaçmasını da insanların tutuklanmasının gerekçesi olarak görüyor. Bir de bu 7 yıla çıktığında Dediğiniz gibi durumumuz normatif durumun çok ötesinde. Süremiz sanıyorum e, bitmek Eyvallah, üzere kaç dakikamız söyleyelim. kaldı? Bir, bir dakikamız kaldı. E, bir tane bir müziğimiz vardı onu dinletmeyeceğiz herhalde. O, onu mesela gelecek hafta Devam edeceğiz demek. Evet. Çünkü çok evet, önemli e, değişiklikler gelecek. var. Peki o zaman e, siz şöyle bir şeyle bağlayayım Bu hmm. müziğe başlayıp kapatalım biz. Valla haftaya ziyade, tekrar konuşalım. Evet evet öyle yapalım yani ama insanlar Bu, artık avukatsızlık kalacak. Onu söylemek lazım. Hani savunma ayağımız hep kırıktı, aksaktı diyorduk. Artık ben e, kurultayda da onu söyledim. E, savunma ayağı kesilmiştir, yoktur. Evet. O yüzden bunun koşulu avukatlarında olağanüstü halde ilan et. Biz varız ipin adına avukatlık yapması ve savunmayı iyi temsil etmesi evet. Bize çok iş düşüyor. Evet. evet. La justic des Hommes. İnsanların adaleti ağır, hantal bir insana benziyor. Orada başka bir cinsiyetçi sözcük var ama onu değiştirdim. Evet haftaya tekrar e, adayetin Bu Mu Dünya programında buluşmak üzere. Hoşçakalın diyoruz. <gülüyor> Enrobée d'un certain Si seulement elle avait Une lame précise Où la ville tranchant Des marchands de Paris Je ne craindrais pas tant De voir des mines grises Jugées irresponsables Ou blanchies par sursis La justice des hommes Adaletin bu mu dünya? Hukuk güvenliği peşinde. Hazırlayan ve sunan Bahri Belen. Açık Radyo Program Destekçisi olun